keçi sütünün bereketlenmesi. Habbam bin Ereyik radıyallahu an İslam ordusuyla birlikte bir savaşa gidecekti. Evinde tek bir keçisi vardı. Savaşa gitmeden önce eşine ve kızına keçiyi sağmak için Suffe ashabına götürün dedi. Habbab radıyallahu an savaşa gittikten sonra eşi ve kızı keçiyi sağmak için Suffe ashabının bulunduğu yere götürdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunuyordu. Bunları görünce yanlarına geldi. Keçiyi kendisi sağmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Bana en büyük kabınızı getirin dedi. Eve giderek hamur leğenini getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle sağdıkça keçiden süt çeşme gibi akıyordu. Leğenler süt doldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Gidin, için ve komşularınıza içirin. Sağmak isterseniz benim yanıma getirin.'' dedi. Habbab radiyallahu an, savaştan dönünceye kadar ona kızı keçiyi sağmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna götürdüler. Hiçbir sıkıntı çekmeden Habbab radiyallahu an, savaştan gelinceye kadar geçindiler. Sütten artanı da komşulara dağıttılar. Habbab radiyallahu an savaştan dönünce keçiyi kendi eliyle sağmaya başladı. O bereketli olan leğenler dolusu süt birden kesildi. Keçi eski haline döndü. Sulh zamanlarında yiyeceklerin çoğalma mucizesinden bereketlenen yemek mucizesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edince bir süre Hazreti Eyyub el-Ensari radiyallahu anh'ın evinde misafir kaldı. Bir gün Hazreti Eyyub radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh'a yetecek miktarda iki kişilik yemek hazırlayıp getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Eyyub'e Medine halkının önde gelenlerinden otuz kişiyi çağır buyurdu. Hazreti Eyyub radiyallahu an, Medine halkının ileri gelenlerinden henüz İslam'a girmemiş olan otuz kişiyi çağırdı. Gelen bu misafirler doya doya yemekten yediler. Bir mucize sonucu önlerinde duran yemek hiç eksilmedi. Gördükleri bu mucize karşısında gelenlerin hepsi peygambere biat edip Müslüman oldular. Bunlar, Ayrılıp gittikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 60 kişi daha çağır buyurdu. Bu yeni gelenler de yapılan yemekten doyarak yediler. Yemek hiç eksilmedi. Bu mucize karşısında gelenler İslamiyet'e girip biat ettiler. Bunlar da ayrılıp gittikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 90 kişi daha çağır buyurdu. Gelen bu doksan kişi de aynı yemekten doyarak yediler. Buna rağmen yapılan iki kişilik yemek kaplarda olduğu gibi duruyordu. Bunlar da gördükleri bu mucize karşısında Müslüman oldular. Birkaç ekmeğin bollaşma mucizesi Enes bin Malik radiyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym birkaç tane arpa ekmeği yaparak temiz bir beze sarıp, Bunları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sıralarda mescitte sahabelerle birlikte oturuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği getiren Enes radiyallahu anh'ı görünce Ebu Talha bir şey mi gönderdi diye sordu. Enes radiyallahu anh evet ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabelere Kalkınız buyurdu. Birlikte Ebu Talha radiyallahu anh'ın evine geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleym evde ne varsa getir dedi. Ümmü Süleym radiyallahu anh oğlu Enes'le göndermiş olduğu birkaç tane arpa ekmeğini getirip ortaya koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirilen bu ekmekleri parçalara bölmesini, üzerine biraz yağ konulup getirilmesini söyledi. Yemekler geldikten sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket duası yaptı. Dışarıda bekleyen 80 sahabeyi gruplar halinde içeriye aldı. Hepsi doya doya bu yemekten yediler. Ziyafet Mucizesi Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şu A'ra suresi 214. ayet: Ey Resulüm, sen önce en yakın akraba ve hısımlarını ahiret azabıyla korkut. Hazreti Ali'ye bize sadece bir kişilik et yemeği yap ve bir kapta süt doldur. Sonra da Abdulmuttalib oğullarını topla dedi. Abdulmuttalib oğullarına İslam dinini anlatmak ve Müslüman olmalarını sağlamak için bu ziyafeti yaptı. Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bu emri derhal yerine getirdi. Ebu Leheb hariç Abdülmuttalip oğullarını çağırdı. 45 kişi toplandı. Ebu Leheb davet edilmediği halde o da geldi. Yapılan etli yemek ve kaptaki süt bir kişilikti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereket duası yaptı. Gelen akrabalarına yemeğe buyurun dedi. Hepsi bir kişilik yemekten doya doya yediler. Sonra hazırlanan sütten kana kana içtiler. Yemeğin tamamı ve süt hiç eksilmeden olduğu gibi kapta duruyordu. Ebu Leheb görmüş olduğu bu büyük mucize karşısında Müslüman olacağı yerde ''Şimdiye kadar böyle bir sihir görmedik.'' dedi. Düğünde verilen yemek mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep ile evlendiğinde Hazreti Enes radıyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym düğün ziyafeti hazırlamıştı. Evinde bulunan bir avuç hurmayı yağla kavurup oğlu Enes radıyallahu anh'la birlikte göndermişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'e kimleri görsen davet et dedi. Hazreti Enes o gün sahabelerden kimi gördüyse düğün ziyafetine davet etti. 300 sahabe yemeye geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o gelen yemeğin üzerine koyarak bereket duası yaptı. Gelenler küçük gruplar halinde oturdular. 300 sahabe yağda kavrulmuş bir avuç hurmayı doyuncaya kadar yediler. Enes radıyallahu anh'ın getirmiş olduğu yemek olduğu gibi kapta duruyordu. Getirdiği yemeği tekrar eksiksiz bir şekilde evine götürdü. Yolculuktaki yiyecek mucizesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 130 sahabeyle birlikte yola çıkmıştı. Bir yerde mola verildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında yiyecek bir şeyi olanınız var mı diye sordu. Sahabelerden birinde 3-4 kilo un bulundu. Hamur yapıldı. O sırada bir müşrik hayvan süresiyle oraya geldi. Ondan bir keçi satın alınıp kesildi orada hazır bulunan 130 sahabe doyuncaya kadar yediler. Artan yemekleri de deveye yükleyip getirdiler. Bitmeyen arpa mucizesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna bir şahıs gelerek fakir olduğunu, aile fertlerini geçindirecek maddi olanaklara sahip olmadığını belirterek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istedi. O şahsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 60 kilo kadar arpa verdi. Uzun bir zaman kendisi, aile fertleri ve gelen misafirleri o arpadan yedikleri halde bitmedi. Hayretler içinde kaldı. Sonuçta arpanın bitmediğini merakından tarttı. Bundan sonra bereket kalktı. Çuvaldan yedikçe eksilmeye başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme adam gelip bu durumu anlattı. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bir ölçekle ölçmeseydiniz ondan yemeye devam edersiniz ve size yeterdi buyurdu. Yol Azığı Mucizesi Medine'nin dışından Ahmes kabilesinden 400 atlı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine gelmişlerdi. Yeni Müslüman oldukları için bir süre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında misafir kaldılar. İslam'ı öğrendiler. Yurtlarına dönmek için izin istediler. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yol için yiyecek talep ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ömer, onlara yiyecek ver diye emir buyurdu. Hazreti Ömer radiyallahu an, yanındaki hurma miktarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yiyecek verme emrini tekrar etti. Hazreti Ömer, Radiyallahu an bu 400 atlıyı alıp evine götürdü. Odanın kapısını açtı. Küçük hurma yığınını göstererek istediğiniz kadar alın götürün dedi. Herkes ihtiyacı kadar aldığı halde hurmalar hiç eksilmedi ve olduğu gibi duruyordu. Bu mucizeye orada bulunan 400 atlı hayret etti. Bahçedeki hurmanın bereketlenmesi mucizesi Ensar halkından Hazreti Cabir radiyallahu anh'ın babası Abdullah radiyallahu anh, Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştü. Altı kız çocuğunu yetim bırakmıştı. Ayrıca birçok Yahudi'ye borçluydu. Sadece bir tek Yahudi'ye 30 deve yükü hurma borcu vardı. Yahudiler mahsul zamanı Hazreti Cabir radiyallahu anh'a borcunu ödemesi hususunda baskı yapmaya başladılar. İki hurma bahçesi vardı çıkan mahsulü ile borcunu ödemesi mümkün gözükmüyordu. Ancak birkaç sene mühlet verilirse belki borcunu ödeyebilirdi. Hazreti Cabir radıyallahu an bu borç yükünden kurtulabilmek için durumunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı alarak Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın bahçesine gitti alacaklı durumunda olan Yahudilere borcun ertelenmesi için mühret verilmesini istedi, kabul etmediler. Her iki bahçeden çıkan mahsulün tamamını alıp borcunun silinmesine de yanaşmadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma yığınının etrafında birkaç kez dolaştı ve bereketlenmesi için dua etti. Borcun ödenmesi için alacaklı durumunda olan Yahudileri çağırdılar. Herkes alacağını tartarak almaya başladı bir mucize sonucu hurma yığını olduğu gibi duruyordu. Yahudiler dahi bu eşsiz mucizeye hayret ettiler. Yağın Bereketlenmesi Mucizesi Hazreti Cabir radiyallahu anh'dan Ümmü Malik el-Behziye radiyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir tulum içinde yağ hazırlayıp götürdü. Tulum boşaltılıp kendisine iade edildi. Çocukları ondan ne zaman ekmek, ekmekleri için katık istedilerse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye ettiği yağ tulumundan çıkartıp onlara veriyordu. Uzun zaman bu tulumdan evin yağ ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. Nihayet bir gün Ümmü Malik tulumdaki yağın hepsini sıkıp tamamen boşalttı. Devamlı tulumdan aldığı yağ birden tükendi. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu anlatınca, ''Şayet sıkmamış olsaydın, devamlı olarak yağını temin edecektin.'' diye buyurdu. Hz. Enes radiyallahu anh'dan, Enes radiyallahu an annesi Ümmü Süleyman'ın evinde bir tek koyunu vardı. Uzun zaman sütünden elde ettiği yağı bir tulumda biriktirip, Rubeybe ile birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmek üzere gönderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gönderilen bu hediyeyi kabul ederek boşaltlıktan sonra tulumu Rebebe'ye geri verdi. Rebebe tulumu alıp eve getirdi. Ümmü Süleym o sıralarda evde yoktu. Boş tulumu eski yeri olan duvara tekrar astı. Ümmü Süleym eve geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş olduğu yağ tulumunun duvarda dolu bir şekilde asılı olduğunu görünce hayret etti. Ümmü Süleym, Rebebe'ye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yağı götürüp götürmediğini, kabul edip etmediğini sordu. Rubeybe, yağı götürdüğünü, tulumun boşaltılıp kendisine iade edildiğini söyledi. Bunun üzerine Ümmü Süleym, hayretler içinde kalarak bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme giderek anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ümmü Süleym, Allah Celle Celaluhu, kendi peygamberine verdiği gibi sana da vermiş olmasına şaşıyor musun? Ye ve Allah'a şükret dedi. i̇bn Seken radiyallahu anh'tan Ümmü Evs el-Behsiye bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yağ hazırlayıp tuluma koyduktan sonra yağı gönderdi. Peygamberimiz gönderilen bu hediyeyi kabul ederek yağı boşaltıp dua ettikten sonra tulumu geri iade etti. Tulum eve geri geldiğinde içi yağ ile doluydu. Ümmü Evs, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu hediyeyi kabul etmeyerek kendisine geri iade ettiğini sandı ve ağlayarak huzuruna gitti. Peygamberimiz hediyeyi kabul ettiğini ifade edip, ''Bu Allah Celle Celaluhun bir lütfudur.'' dedi. Bu yağ öyle bereketlendi ki peygamberimiz hayatta olduğu sürece Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radiyallahu anh'ın halifelik dönemlerinde bu yağdan devamlı bir şekilde yediler. Hazreti Ali ile Muaviye arasında cereyan eden olayına kadar bu devam etti. Sonra yağ bitti. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan, Devs kabilesinden Ümmü Şerik radiyallahu anh, Yeni Müslüman olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için yanında bir tulum yağı hediye olarak getirmişti. Cariyesine bunu vererek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermesini söyledi. Peygamberimiz kendisine getirilen bu hediyeyi kabul edip tulumu boşaltıp cariyeye iade etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu tulumun ağzını bağlamadan as buyurdu. Cariye de boş tulumu alıp getirdi. Söylendiği şekilde ağzını bağlamadan yerine astı. Ümmüşşerik eve gelince yağ tulumunun dolu bir şekilde yerinde asılı olduğunu gördü. Cariyesine bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürmedin mi diye sordu. de ben yağ tulumunu görüp verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bu tulumu as ağzını bağlama dedi. Ben de söylediği şekilde yaptım dedi. Tulum uzun zaman hep dolu kaldı. Bütün aile bol bol o bereketli yağdan yediler.